Şeffaf çatı modelleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş olan ve son derece kullanışlı çatı sistemleridir. Polikarbon çatılar güneş ışıklarından yararlanmak istenilen alanlarda kullanılmaktadır. Cam gibi ışığın geçişini sağlayan ancak dış etkilere karşı camdan daha dayanıklı olan polikarbon sundurma sistemleri sera ve bitki yetiştiriciliği açısından oldukça kullanışlı olmaktadır. Bu çatı sistemleri sadece bitki yetiştiriciliği değil evlerde de teraslar ve yarı açık mekanların üstünü kapat noktasında son derece kullanışlı olmaktadır, kullanıldığı her alanda gün ışığından yaralanmanın kullanıcı kontrolünde olmasını sağlamaktadır, dış mekan şartlarına karşı dayanıklı bir yapıya sahip olması ise rahat bir kullanım imkanını sunmaktadır, yalıtım özelliği bulunan bu ürünlerin ses ve ısı yalıtımı konusunda da son derece etkin bir şekilde kullanılması söz konusu olmaktadır, son derece kullanışlı olan polikarbon çatı sistemleri ile çeşitli kullanım alanlarının çok daha sağlıklı ve dekoratif operatif olması sağlanmaktadır, sistemin etkili bir şekilde kurulması ile mekanın son derece korunaklı bir alana dönüşmesi sağlanmaktadır oldukça dayanıklı olan polikarbon plakalar ile oluşturulan çatı sistemlerinin teknik bilgiler doğrultusunda monte edilmesi ve sistemin kurulması sayesinde de çatı sisteminin maksimum verim ile kullanıcısına hizmet sunması mümkün olmaktadır, sistem uygulanacak olan mekanın tüm özellikleri değerlendirilerek işlem yapılması ile de oldukça başarılı bir şekilde çalışan çatı sistemine sahip olmak mümkün olmaktadır, çeşitli darbe ve çiziklerden etkilenmeyen polikarbon sayesinde uzun süre kullanılabilecek olan çatı sistemine sahip olmak mümkün olmaktadır, polikarbon çatı sisteminde en önemli özellik ise güneş ışığını tek bir noktada odaklama özelliğinin olmayışıdır, ayrıca bu sayede sistemin en ideal şekilde kullanılması ve kullanıcısına maksimum ölçüde yarar sağlaması da çok daha kolay olmaktadır, çeşitli kullanım alanlarında son derece kullanışlı ve dekoratif bir özellik sağlaması için de mekana ve teknik bilgilere uygun bir şekilde uygulamasının yapılıyor olmasının etkisi azımsanmayacak kadar önemlidir.